Merhaba, buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programında birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Evet, bugün yine gezegenimizle ilgili çok önemli bir rapordan bahsedeceğim. Çarşamba günü WWF Türkiye, WWF'nin, WWF, WWF Uluslararası'nın yayınladığı bir raporu duyurdu ve kırmızı alarm dedi. Ekolojik ayak izimiz iki katını çıktı. Türlerin üçte biri yok oldu. Evet, WWF tarafından yayınlanan Yaşayan Gezegen raporu 2010, insanlığın doğal kaynaklar üzerindeki talebinin neredeyse ışık hızıyla arttığını, dünyanın sağlayabileceğinden yüzde 50 daha fazlasını tükettiğimizi ve küresel ölçekte biyolojik çeşitliliğin yüzde 30 azaldığını ortaya çıkardı. Çok çarpıcı bir rapor. Bugün bu rapordan bahsedeceğiz. içeriğinden ve neler yapmamız Gerektiğinden konuğum F Doğa Koruma Sorumlusu Ceren Ayaz hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar. Ee, teşekkürler ee, evet çok çarpıcı bir rapor gerçekten ee, çok iyi hazırlanmış ama içeriği gerçekten endişe verici. Ee, biraz e, ekolojik ayak izinden e, çünkü böyle duyurulduğu için ekolojik ayak izinden e, bahsetmek istiyorum ilk başta. Nedir ekolojik ayak izi ve nasıl hesaplanıyor? Ee, öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Ee, ekolojik ayak izi aslında bizim insanlık olarak e, doğa üzerinde dünya üzerinde tüm türlerle birlikte paylaştığımız gezegenimiz üzerinde yarattığımız talep. Ee, ekonomik açıdan Hı -hı. düşünürsek ve arzımızda dünyanın bize sunduğu biyolojik kapasitesi. Ee, burada raporda da göreceğiniz gibi e, dünya gezegenimizin e, limitini aştığımızı, yüzde elli oranında aştığımızı ve biyolojik kapasitenin yüzde 50 üzerinde insan faaliyeti gösterdiğimizi görüyoruz. Başka bir deyişle bir buçuk gezegene ihtiyacımız var Hı -hı. E, ve ekolojik ayak izimizde hızla artıyor 1960'lardan e, yana. Evet. 11 kat arttığını söylememiz mümkün. Ekolojik ayak izi e, talebimiz derken aslında gezegenimizin e, yenilenebilir ve üretken kapasitesini e, nasıl kullandığımızla alakalı. Örneğin herhangi bir aldığımız hizmet ya da herhangi bir insan faaliyeti bu tarım olabilir. E, endüstriyel faaliyetler olabilir. Ya da günlük hayatımızdaki basit bir e, her gün yaptığımız bir aktivite olabilir. Bunun e, doğa, doğal kaynaklar üzerinde. Oluşturduğu baskıyı kısaca özetleyen e, bir tabir. Evet yerken içerken e, ulaşırken <gülüyor> çalışırken ne kadar doğada ayak izi bırakıyoruz onun hesaplanması. E, peki bu rapor yani yaşayan gezegen raporu 2010 daha önce de e, iki yıllarda da WWF bu tür raporlar yayınlamıştı. Şimdi 2010 raporunu yayınladı Hı -hı. ve e, endişe verici sonuçlar ne yazık ki devam ediyor. Neyi içeriyor rapor? Biz WWF olarak 1998 yılından beri e, Yaşayan Gezegen raporunu iki yılda bir yayınlıyoruz. WWF Türkiye olarak da 2008 ve 2010 raporlarını yayınladık. E, burada aslında amacımız biyolojik çeşitliliği korumak, doğamızı korumak için... Az, ...öncelikle gezegenin durumunu, gezegenin sağlığını bilmemiz gerekiyor. Ve aslında biz 98 yılından beri bunu metodolojik açıdan e, ölçümlüyoruz, inceliyoruz... ...sonuçlarımızı paylaşıyoruz ve çözüm önerilerini paylaşıyoruz. Ancak durumun iyiye gittiğini söylemek... Ya, e, bilmek başlamanın yarısıdır derler evet. ancak e, çok da iç açıcı görünmüyor. Örneğin raporun e, ilk yayınlandığı 1998 yılından beri ekolojik ayak izimize baktığımızda yine %35'lik bir artış görüyoruz 2010'a geldiğimizde. E, ve doğal kaynaklar üzerindeki talebimiz, nüfusumuz ve yaşam biçimimizin e, insan refahının artmasıyla... Artan hı hı. ekonomik e, talebimizde doğal kaynaklar üzerinde oluşan baskıyı gün geçtikçe arttırıyor. E, bunun yanı sıra 2010 raporunun çarpıcı noktalarından biri de türlerdeki %30 azal, azalış. E, burada dünyanın farklı yerlerine baktığımızda türlerdeki azalmanın da farklı olduğunu görüyoruz. Örneğin e, tropikal kuşakta %58'lik bir azalmayı görüyoruz. Bu ne demek? E, dünyanın her yerinde biyolojik çeşitlik üzerindeki baskı eşit değil ve aynı zamanda ışıklı e, en fakir, ekosistem hizmetlerine en çok bağımlı olan e, topluluklar aslında bir yandan da biyolojik çeşitliliklerini hızla e, yok ediyorlar. Ve tabii ki bu sadece orada yaşayan halkın tüketim alışkanlıklarıyla açıklamamız mümkün değil. Aslında dünyanın gelişmiş olarak adledilen e, ekonomilerinin. Yarattığı tüketim biçimleri ve e, sanayi devrimi aslında sadece kendi toprakları değil gezegenin başka yerlerinde de ve ekosisteme en çok bağımlı olan yerlerinde de e, oldukça büyük önemli ciddi hemen çözülmesi gereken sorunlar olduğunu bize gösteriyor ki geri dönüşü olabilsin. Evet, evet e, gerçekten de dediğiniz gibi raporda da burada yazıyor e, çok çarpıcı bir takım grafikler de var raporda ve eee e, Örneğin 1971'den bu yana ve e, 1966-1998 yıllar arasında mesela kun, arpa kunduzu artmış ki aslında korunan türlerin arttığı e, popülasyon olarak Mersin balığı, Afrika fili, Sibirya kazı e, belli bir tarihten itibaren. E, bu da korunmaları ile ilgili bir şey fakat mavi yüzgeçli orkinoz ki su endüstrisinde çok fazla evet. kullanılıyor. Ee, işte bir rengi yi türü, izli albatrosu, balina köpek balığı, e, kaplumbağa, e, deri sırtlı deniz kaplumbağası, Asya aksırtlı akbabası gibi pek çok tür aslında inişe geçmiş. Bayağı da ciddi düşüşler var ve e, zaten biraz önce de yüzde otuzdan bahsettik bu türlerle ilgili. Evet. Dünyanın milyonlarca yıldır varoluşundan bu yana aslında bu türlerin pek çoğu yaşıyor dünya üzerinde ve baktığımızda yok oluşa son 50 yıl son 40 yıldan bir şekilde yani aslında 100 yıl belki sanayi devriminden sonra bir yok oluş yavaş yavaş başladı ama çok büyük tahribatların farkını son 30 yıldır varıyoruz ve giderek de hızlanıyor yani iğme artıyor. Ee, peki biraz önce gelişmekte olan ülkelerden daha doğrusu gelir seviyesi düşük ülkelerde tahribatın çok yoğun olduğundan bahsettiniz bunun nedeni tam olarak ne olabilir neden e, az gel gelir seviyesi düşük ülkelerde de az gelişmiş ülkelerde tahribat seviyesi çok yüksek? Bunun birçok nedeni var aslında. Örneğin biraz önce bahsettiğimiz tropik ve ılıman kuşaklardaki biyolojik çeşitlilik kaybındaki farklılaşma ki... ...birinde %30'luk bir artış, birinde %60'lık bir düşüş gördüğümüzde... ...ve küresel endekste bu %30'luk bir azalma olarak yansıdığına baktığımızda... ...aslında bunu iki sebeple açıklayabiliriz. Bunlardan bir tanesi endeksi 1970 yılından baz alarak 2007 yılına kadar getirdiğimizde... Bu koruma altındaki türlerin Hı -hı. yani gelişmiş olarak adledilen ülkelerde yapılan e, belli olumluluk doğa koruma çalışmaları, belli yasal altyapının oluşması e, gibi nedenlerden bu türlerin habitatları korunuyor ve sayılarında nispeten bir artış görünüyor. E, fakat bir yandan da baktığımızda bu endeksin tekrar 1970 yılından başladığını e, hatırlarsak aslında... E, bu ülkelerdeki azalma daha öncesine de dayandığından ve kutup bölgeleri gibi daha önce nispeten daha izole olarak bulunan habitatlara şimdi daha büyük insan talebi olduğunda göz önünde bulundurduğumuzda aslında 70'lerden sonra buraya olan müdahale çok fazla olduğu için endekse de bu yansımış oluyor. Yani bakir alanlardaki tahribat o zaman çok daha hızlı oluyor. Çünkü bir şekilde oradaki kaynak olarak tabir edilen bir şekilde su ya da diğer bir takım dünyanın yaşaması için ya da yaşamın sürdürülebilirliği için gerekli bütün şartları sömürmeye başlamış durumda insan. Peki nedir ekolojik ayak izini düşüren sebepler? Raporda beş tane çok önemli sebep sayıyorsunuz. Nedir bunlar çok önemli ve çarpıcı? E, biyolojik çeşitlilik kaybının... Gezegenin tamamında aslında küresel ölçekte en önemli ve en öncelikli olarak çözülmesi gereken beş sorunu biz raporda yansıttık. Bunlardan ilki hepimizin bildiği gibi habitat kaybının, değişiminin ve fragmentasyonun e, parçalanmasının durdurulması. Çünkü e, bu türlerin evlerine parçaladığımızda bu türler ya önce göç ediyorlar, e, ya orada üremiyorlar ya da bir süre sonra nesillerini e, kaybediyor oluyorlar. Bu ne olabilir? E, bir kuş türü orada bulunan alanın ee, parçalanmasıyla ya da sulak alanı besleyen akarsuyun belli su altı yapılarıyla birlikte tutulmasıyla e, orada üreyemez orada yaşayamaz. Bir, bir süre sonra göç ettiğinde yeni bir habitat bulamaz ve sonunda e, yok olmaya mahkum olur gibi Hı. özetlememiz mümkün. Yani aslında tür kaybından bahsederken bunu habitat kaybından e, bağımsız olarak düşünmemiz elbette ki mümkün değil. E, bunun dışında yabani tür popülasyonlarının aşırı avlanması bir, bir diğer önemli karşımıza çıkan e, sorunlardan bir tanesi. Kirlilik elbette ki özellikle tarımdaki pestisit kullanımı ve balıkçılıktaki sürdürülemez e, pratikler yine e, doğal varlıklarımız hmm. üzerinde önemli baskıları oluşturuyor. E, bunun dışında son zamanlarda konuşmaya başladığımız artık hatta bilim dünyasının da üzerinde mutabakata varmış olduğu iklim değişikliğinden bahsetmemiz mümkün. Belki bu şu aşamada e, türlerdeki düşüşü açıklamakta yetersiz kalacaktır. Çünkü öyle büyük bir habitat kaybından bahsedebiliriz ki henüz iklim değişikliğine uyum sağlamamış ya da sağlayamayacak türlerin yok olmasından henüz e, belki bahsedemiyoruz. Ancak özellikle önümüzdeki dönemde iklim değişikliği e, çağımızın en önemli sorunu olarak e, atfettiğimiz iklim değişikliği e, sadece türlerin değil bizlerin de başa çıkması gereken en önemli evet. sorunlardan biri olacak. Evet, evet. e, bunun dışında istilacı türlerde biyolojik çeşitlik üzerindeki tehditlerden başlıcalarından bir tanesi olarak saymamız mümkün. Evet, e, gerçekten tehditler çok büyük. Bir şekilde aslında en büyük tehditte belki insan. <gülüyor> İnsan evet, faaliyetleri, evet. Bizim ilk önce bir kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Dünyanın da kendine çeki düzen verebilmesi için bir müzik arası vereceğiz. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. John Lennon'dan klasik bir parça <gülüyor> alalım. Imagine. John Lennon'dan imajını dinledik ve e, WWF doğa koruma sorumlusu Ceren Ayas'la sohbetimize devam ediyoruz. Yaşayan Gezegen raporu 2010'u yayınladı WWF e ve e, çok önemli e, bir takım bilgiler içeriyor. Endişe verici. Biraz önce insan etkisinden bahsettik e, müzik arasından önce ve aslında asıl sorunun insan faaliyetlerinin artması insanların talebinin artması yani doğa üzerindeki baskıyı bu da çok fazla arttırıyor e, raporda bundan ne şekilde bahsediyorsunuz? Ee, yaşayan gezegen raporunun aslında kurgulanışı insan faaliyetlerinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisine e, nasıl ölçümleyebiliriz e, sormaktı. Aslında e, biraz önce bahsettiğim gibi ekolojik ayak izi ve biyolojik kapasite arasındaki e, sürdürülemez e, ilişki e, biyolojik çeşitlikteki düşüşle yansıyor. Aslında yaşayan gezegen raporunda özellikle 2010 e, raporunda daha çok üstünde durduğu 3 tane ölçümleme var. E, ekolojik ayak izi. ...yaşayan gezegen endeksi ve sudaki ayak izi. Hı hı. Bunlar arasında bir ilişki kurarak insan faaliyetlerinin bu gidişatla devam ettiğinde... ...gerek biyolojik çeşitlik gerekse hatta kendi faaliyetlerini sürdürülemez bir boyutta olduğunu... ...aslında çok açık gözler önüne seriyor. Örneğin dünyanın... Ee, sadece insanlar gezegenimiz üzerinde sadece insanlar yaşasaydı ve hiçbir türü paylaşmıyor olsaydık bile şu anki e, faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için e, 12 aylık bir süreçte bir yıllık süreçte 18 aylık bir sürece ihtiyacımız var. Başka bir deyişle e, bu gezegen üzerinde e, yaşamak için. ...bir buçuk gezegene ihtiyacımız var. Evet. Hiçbir türü hesaba katmadığımız durumda dahi. Ki ekolojik ayak izi senaryolarında... E, ...türlerin yaşam alanlarının korunması için... ...2030 yılında ve 2015 yılında... ...yüzde 12 ve yüzde 15 olmak üzere... ...belli bir korunan alan e, da tanımlıyor. Ancak günümüze baktığımızda... E, ...insanların varlığıyla bile... E, ...yalnızca dünya üzerindeki varlığımızı sürdüremezken... ...bu... E, ...korunaksız olan e, türlerin düşüşüyle hı hı. kendini çok açık gösteriyor. Evet, sonuçta ekolojik yaşam bir zincir. Zincirin bir halkasında bile sadece bir halkasındaki burada yüzde otuzluk bir e, düşüşten bahsediyoruz... E, ...bir halkasında yok oluş bile aslında e, diğer Kesinlikle. bütün türleri e, etkiliyor bir şekilde... Ee, geçenlerde Gürsebilser'in bir yazısı vardı Ben ondan bahsetmek istiyorum İnsan etkisi deyince aklıma o yazı geldi ee, Amerika ve Avrupa'da daha, daha doğrusu gelişmiş ülkelerde diyeyim e, Yeni bir trendten söz ediyor ee, İnsanların Orada az tüketmenin moda olduğundan, gezegene daha az zarar vermenin, daha da, daha az etkide bulunmanın moda olduğundan... ...işte insanlar bir model, bir üst model daha, daha iyi cep telefonları ya da işte daha büyük ekranlı televizyonları... ...işte bir model daha üst arabaları, işte evlerinde bir oda daha fazla olsun diye değil... Aksine işte ben 40 metrekare bir evde yaşıyorum toplu ulaşımla seyahat ediyorum işte çok az elektrik kullanıyorum işte bir, bir şey, ikinci el eşya kullanıyorum üzerime aldığım giysiyi işte 8 yıl boyunca giyiyorum gibi az tükettikleri için az kullandıkları için yeniden kullandıkları için övünüyorlar diyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de işte herkes gider Mersin'e biz gideriz dersine diyerek biraz işte de alışveriş alışkanlıklarının ne kadar değiştiğini, ne kadar arttığını, müthiş bir tüketim çılgınlığının devam ettiğini bir şekilde vurgulamış yazısında. Gerçekten de öyle ilk önce insanların bu üretim ve tüketim ekonomisini değiştirmeleri gerekiyor. Bir şeylerin değişebilmesi için Türkiye'de durum ne? Birazcık ondan bahsedebilir misiniz Tabii. Öncelikle müsaadenizle <gülüyor> e, deminki ki e, Söylediklerinizle ilgili bir kısa yorum yapmak istiyorum e, Ekolojik ayak izinin çok büyük bir kısmını gelişmiş ülkeler oluşturuyor. 31 OECD ülkesi şu anda ekolojik ayak izinin ve ekolojik ayak izinin en büyük etmeni olan karbon ayak izinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Yani yine gelir seviyesindeki adaletsiz dağılım gibi atmosfer üzerindeki e adaletsiz egemenlik ve toprak üzerindeki <gülüyor> tamam egemenlik yine belli ekonomilerin insiyatifi altında diyebiliriz. Evet, bu yüzden evet. aslında ekolojik ayak izimizi azaltmak ve tek dünya sınırları, tek gezegenimizin e, sınırları içinde yaşamak için en büyük adım atması gereken gelişmiş ülkeler. Hı -hı. E, bu sebeple bu tip e, lüks tüketimlerin daha e, ekolojik, doğayla uyumlu, doğayla iç içe tüketimlere dönmesi Gülüyoruz. ve yaşam biçimimizin değişmesi özellikle gelişmiş ülkelerde e, birincil olarak ele alınması gereken şey. Bununla paralel olarak tabii ki e, gelişmekte olan ekonomiler de e, çok büyük bir önem düşüyor. Belki deminki sorunuzu da hı hı. E, yanıtlamaya çalışarak söylüyorum. Çünkü örneğin yine raporda bahsettiğimiz gibi 2010 raporunda e, yaşayan gezegen raporu 2010'da e, politik sınıflandırmalar da inceleniyor ilk kez. Diğer yaşayan gezegen raporlarından farklı olarak ve e, OECD ülkeleri dışında Birit ülkeleri, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, e, Afrika Birliği ve e, Asya ekonomileri de inceleniyor ve e, aslında baktığımızda çok büyük e, OECD ülkelerinde çok büyük bir artış var. Fakat artış hızına baktığımızda Asya ekonomileri ve e, BRIC ülkelerinde çok büyük, çok hızlı özellikle karbon emisyonlarında, karbon ayak izinde çok hızlı bir artış görüyoruz. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Kesinlikle ve hı hı. tabii ki nüfuslar da bu... Bahsettiğim ekonomilerde çok hızlı geliştiği için aslında gelişmiş ülkelerle paralel olarak gelişmekte olan ülkelerin de belki kalkınma trendlerinde belli değişikliklere gitmesi gerekiyor. Örneğin Türkiye'ye baktığımızda hı hı. Türkiye bu skaladaki 154 ülkede ekolojik ayak izi açısından hı hı. 63. sırada yer alıyor evet. ve dünya ortalaması yaklaşık. Dünya ortalamasıyla e, paralel olarak Hı -hı. seyrediyor. E, yani başka bir deyişle e, dünyadaki herkes bir Türk'ün e, tüketim ve üretim e, biçimleri gibi yaşasaydı yine bir buçuk gezegene ihtiyacımız olacaktı ve biz tüm karar verici mekanizmalarda da kalkınma İhtiyacımızı kalkınma trendlerimizden e, bahsederiz biliyorsunuz Kopenhag'da da evet. iklim müzakerelerinde de kalkınma ihtiyacımız sanayileşme ihtiyacımız gibi e, polemikler her zaman e, göz önünde gelişmiş ülkelerin de göz Hı -hı. önünde bulundurduğu müzakere e, araçlarımızdan biriydi. E, fakat bir yandan baktığımızda da gelişmekte olan ülkelerin e, attıkları adımları aslında çok daha farklı şekillendirmeleri gerektiğini görüyoruz. Evet, ne yapmak gerekiyor ya bir şekilde gelelim buradan. Tabii. Yani hem Türkiye'de hem dünyada sonuçta herkesin bütün hükümetlerin aynı önlemleri alması gerekiyor. Kesinlikle öncelikle e, durumun sürdürülebilir olmadığını e, fark etmek ve gerçek anlamda sürdürülebilir e, ekonomik, sosyal ve e, ekolojik gelişme modelleri tanımlamamız gerekiyor. E, son 50 yılda e, moda olan gayri safi yurt içi hasıladaki büyümeler aslında e, kalkınma hamlesinde çok sürdürülebilir olmadığını gördük sürdürülebilir evet. kalkınma gerek özel sektörün gerek devletlerin e, birincil kullandığı şeydir sosyal bilimlerde en çok e, stasyon alan e, kelime dizisidir fakat aslında çok konuşmamıza rağmen sürdürülebilir kalkınma anlamında e, çok da anlamladıkları atmadığımızı görüyoruz. Bu sebeple hem gelişmiş ülkelerin hem gelişmekte olan ülkelerin bu raporda sürdürülebilirlik kutusu olarak tanımlanan yani insani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının belirlediği insani gelişmişlik endeksinde 0.8'den daha yüksek bir hı hı. bir seviyeye ulaşıp aynı zamanda biyolojik kapasitesi ekolojik ayak iziyle uyumlu tek gezegen sınırları içerisinde yaşayan Ülke modellerinin kalkınmaları tanımlamamız gerekiyor. Şu anda 2010 yılına baktığımızda bu sürdürülebilirlik kutusunun hemen sınırına düşen tek ülke var. Bu da Peru. Öyle ee, mi? Bunun dışında sürdürülebilirlik kutusu içinde yer alan herhangi bir ülke yok. Fakat Peru'yu da e, bir rol model olarak e, alamamamızın sebebi hmm. e, Peru'da da Cini kat sayısının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bu Nedir? da e, Cini kat sayısı da e, gelir dağılımındaki adaleti. Ee, Hı -hı. gösteriyor çok ve adaletsiz. yine sosyal Hı -hı. E, Hı -hı. tanımlamalardan, sosyal gelişmişlik endekslerinden bir tanesi e, 0.43 gibi çok yüksek bir e, cinikat sayısında eşitsizlik var. Bu anlamda e, gelişmişlik seviyesi Hı -hı. E, ve ekolojik ayak izi anlamında baktığımızda yine sürdürülebilirlik kutusunda yer almak ve aynı zamanda bu in gerek insani rafağı gerek doğal kaynaklardan e, temin edilen <gülüyor> faaliyetleri eşitli adaletli herkesin erişebileceği bir şekilde e, dönüştürmemiz gerekiyor. E, bunun yanı sıra e, ormansızlaşmayı durdurmak, e, artan arazi rekabetinde e, doğanın yerini daha savunur hale gelmek e, de çok önemli hı hı. esmenlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet hepimiz bir şeyler yapmalıyız ee, ama burada en çok görev e, gelişmiş ülkelere, gelişmiş ülkelerde yaşayan e, lüks tüketim malları tüketen insanlara, üreticilere, şirketlere, firmalara ve hükümetlere e, çok büyük görevler düşüyor ve yerel yönetimlere aynı zamanda. E, çok teşekkürler e, Ceren Hanım katıldığınız için ve bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için. Ben e, programı... Ee, Yaşayan gezegen raporunun küresel lansmanında konuşan WWF Genel Müdürü Jim Lepen'in e, bir sözüyle e, bitirmek istiyorum. Diyor ki e, daha az kaynaktan şimdiki kadar hatta daha fazlasını elde etmek için yeni yollar bulmak zorundayız. Dünyanın kaynaklarını kendisini yenileme hızından daha hızlı tüketmeyi sürdürmek bağlı olduğumuz sistemleri yok etmektir. Artık kaynakları doğanın koşullarına ve sınırlarına göre yönetmek zorundayız. Evet, e, hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın.